Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konu bu müteferrimler İslam'da tefekkür, tefekkür. Tefekkür fikri çalışma anlamına geliyor. Yani düşünme. Fakat tabii bir dünya düşünme var. Bir de baş düşünme var. Haside Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah bu da sahabedir. Bir gün sordu Ayşe validemize. Dedi ki: "Peygamberim Ali'ssem Hazreti'nin bir hatırasını anlatır mısın bana?" dedi. Ona da Ayşe validemiş çok duygulandı, ağlamaya başladı, epi aladı. Sonra şöyle buyurdu: "Bir gece Yastan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi. Yatağa yattı. Dedi ki bana diyor, Ya Ayşe, eğer izin verirsen bu akşam Mevlam'a kuluk edeyim. Öyle canım istiyor. Dedim ki diyor, Ya Allah nefsim seni yatmak istiyor. Ama senin iradeni nefsime tercih ederim. E zinleke, yani izi verdim peygamberim diyor. Peygamberimiz kalktı namaza Abdestini tazeledi. Sonra peygamberimiz namaza durdu diyor böyle. Fakat çok uzun uzun okudu namaza kıraatlı ayakta ama. okurken peygamberimiz hep ağladı böyle diyor. okudu ağladı ki artık yere gözyaşları doldu. Böyle ağladı. Sabaha kadar peygamberimiz hep böyle namazda hep ağladı. Hasi biraz Velid geldiği okuyunca peygamberimize Yarısıyla Allah, es-salah diye. Halid bin biraz peygamberimizin gözü yaşlı o anda soruyor peygamberimize Halid Yarısıyla Allah, ne oldu acaba? Yine bir olay bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun? Şirafır peygamberimiz, ya Bilal bu akşam bana Mevlam öyle ayet-i buyurdu ki onu okuyunca dayanamadım, hep ağladım buyuruyor Peygamberimiz. İşte onlar nelerdir? Yani tefekkür konu ayet-i onlar şimdi. Mevlamız bürüyor bizi ayet-i keramesinde alimler sonrasında sonlarında inne fi halkı semawati ''Vel erdi inne muhakkak ki kesinlikle fi halkı ı semavati vel erdi göklerin yerin iradılışında ve ahtıra leyli ve nehari'' ''Gecenin, günlüzün gidip gelmesinde, uzamasında, kısamasında, yaskış olmasında'' Le ayatin ayetler, ayet ayetin çoğu, çoğu buradaki ayet alametler vardır, Belitler vardır. Yani Allah'ın cehennemin kudretinin alametleri vardır. Kimdir işin ama herkese değil tabi. Li ülül elbab. Ancak ülül elbab için onlar için bunda çok alametler. İbretler vardır Mevla'm buyuruyor. Göktür'ün yaratılışında Mevla'm buyuruyor. Şimdi göktür'e bakıldığı zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu okurken Peygamber Gül'e bakarmış. Bakarmış. Şimdi göktür'ün yaratılışında öyle bir denge öyle bir düzün düzen bir çekim kuvveti var ki bu neyi sureyi bizlere mutlaka bunun Rabbi var, yaratanı var, böyle bir denge var böyle. Hepsinin bir geri yörüngesi var. Her biri güneş, ay, yıldızlar, dünyamız hiçbiri yörüngesinden çıkamıyor. Her biri dünü yörüngesinde kendi bir yerine dönüyor. Bunların dönmelerinde bir sürati, hızı var. O da takdir edilmiş. Dünya biraz daha fazla dönemiyor. Yönesini çıkamıyor muhtemelenler. Yere göre bakıl zamanlar ibev var. Sonra gecenin, günün gelip gitmesinde eğer dünya dönmese o zaman dünyanın bir yönü hep gündüz olur, güneşe bakar. Öbür taraf karanlık olur, hep arası buzu olur böyle. Donar, buz olur olur böyle işte. Hayat olmaz bu şekilde. Böylece. Mevlam böyle yapmış ki bu dünyayı dönecek. Dünya dönecek. Sonra yazın uzun oluyor günler. Kışın günler kısalıyor. Bu da ezelleki Allah'ın bir takdiri iradesi. Böylece. Eğer yazın günler kısa olsa ekinler olmaz yetişmez ki. Bol güneş istiyor ekinler. Uzun gün lazım meyvelerin olması için uzun gün lazım. Onlar güneşten gıda alacaklar. Sonra iş bitmez gün kısa olsa yazın. Bunun için Mevlam'ın bunu hepsini ezeli, takdir etmiş. Demek ki, insan nereye bakarsa baksın, her şey bir, Allah bir diye, gelişanıyor bir alamet var, belirti var. Ama kimler için? işte bu önemli. Lü'lil Elbâb Mevla buyuruyor. Ulu sahib demektir. Elbab lubun çoğulu. Lub aklın özü demektir. Yani kimin aklının özü varsa, işte bu gibi akıl sahipleri için, buna da ibretler, alametler vardır Mevla buyuruyor. Peki, öyle akıllı insanlar var ki, dünyada zirveye ulaşmış, onlar ne de bunla ibet alamıyorlar. Yine gafletteler, Allah'tan kopmuşlar, dinden kopmuşlar. Niye bunlar böyle yapıyorlar? İşte iş burada değişiyor. İki çeşidi akıl var. Birincisi akl-ı aş, İkincisi akl-ı ad. Deniyor. Akl-ı aş o kişide aynı akıl var. Ona bunu aynı akıl vermiş. İnsanları eşittirler. Yalnız o kişi aklını hep meişete kullanıyor. Dünyaya kullanıyor aklını hep şey. Şu makama gelsin, şu mevkiye gelsin, daha güzel yaşasın, gelsin eğlensin. Aklını buna veriyor. Akşama ne iyiyelim acaba? Gece ne iyiyelim acaba? İşte kovduğu değiştirelim, şunu değiştirelim, bunu değiştirelim, ev işleriyle yapalım, böyle gezelim, tatili böyle yapalım. Aklı orada mı? İşinde, gücünde evet onunla aynı akıl var. Akıl neye benziyor? Akıl bir projektör gibiye. Nereye çevrilirse ancak önünü gösterir. Hırsız mesela onun da akıl var. Kolaydır bir hırsız yapmakta. Geziyor, tozuyor, önceden plan proje yapıyor. inceliyor bunları. O da akıllı yapıyor bunlara. Işte. Onu yakalayan polis onun da akıllı var. O da aklını başı oraya kullanıyor. Yani akıl, kişi aklını nereye çevirirse onu orasını gösterir. Bir kalp uzmanı, çocuğun dişi ağrır, çürümüş kalp uzmanı, alır çocuğunu diş noktasına götürür. Mesela kalp uzmanısın sen, anlamaz. Hanımın gözü ağrır, onu göz noktasına götürür. Anlama baktığında. Bunun için insanların çoğu burada yanılıyorlar. Efendim filan kişi, bu akıllı kişi, bak o işte namaz kılmıyor. Kılmıyor ama, evet, akıllı doğru. Ona aklı da Allah yine vereceği ver alıyor. Yalnız o kişi aklını dünyaya çevirmiş. Orasını gösteriyor. Aklı me'at. Me'at. Me'at, avdet. Dönüşten geliyor. Aklını döneceği yere çeviren kişiye. Neresi resul Ahiret. Mezar. Mezar kişiler. İşte, asla akıllı bunlar Mevla'm buyuruyor böyle. Asla akıllı bunlar, çünkü dünya nedir? Dünya geçici. En niyâmün fî izâ tebehu tebehûh. İnsanlar uykulamakta, uykudalar dünyada, uykudalar. İnsan öldüğü anda uyanacak. Öldüğü anda uyanacak böyle bir şey. Şimdi kişi rüyada bazen bir şey görür, işte... Korkar, iyi bir şey görür. Şunları bunları yapar. Hele bazen çocuklar. Henüz rüyayı seçemeyen çocuklar. Rüyasında mesela yine bir oyuncak eline alır. Oyuncak oynarken uyanır. Baka öce yok. Ağlama başlar. Ne alırsın yavrum? Oyuncağım ne oldu? Ne oldu oynayacağım? Ağlama başlar. İşte hayat bu Mahmut Tevbel. Hayat bu. insanlarda bizlerde. bizler de, ölü mâne geldiği zaman bakacağız ki dünyada oyalan onu hayalmiş onlar bence. İşte aklını meade kullananlar. Aklını geleceğe kullananlar. Zaten Peygamber Hatice-i bu konuda akıllı kişi nefsini muhasebe eder. Kendini sürekli, kişinin muhasebe erken, sürekli zararını, ziyanını Acaba bugün ne yaptım? Ne konuştum? Ne ettim? Namazım nasıl oldu? Demek ki akıllı bu kişidir. Kendisini sürekli muhasebe eder ve ölümden sonra için de hazırlanır, hazırlanır. Birisi bir Evlullah gitmiş. Ona şöyle bir soru sormuş. Acaba ben nasıl bir insanım? Merkezi kendisi tabi. Acaba ben nasıl bir insanım? Tabi insan nefsi insana iyisin der. Nasıl insanım acaba? Ona şöyle soruyor. Sizin diye memleketinizde meyva ağaçları var mı? E var efendim. Peki hangi meyve çabuk kopar? Tuttuğunuz zaman elinde çabuk kopar. E, olgun meyve hemen kopar. Ham meyve çekersin, icabına dal kırılır, o kopmaz. Peki sen şu anda ölüme hazır mısın? Hemen şu anda ölüme hazır mısın? Bir ürüt veriyorum deyince, soğuk geliyor. Bak sen daha olmamışsın diye. Eğer ölüm hazır olsaydın, olgun meyve gibi olacaktın diye. Daha olgunlaşmamışsın diye olgunlaşmamışsın diyor muhteremler. Bunun bir anlamı da lüp insanın kalbinden içeri bir duygu vardır. Gönül deniyor buna. Gönül duygusu. Derler ya bazen işte kalbi açılmış derler. Keşif kulü denir bunlara. Bu doğrudur muhteremler. İnsanın özü odur işte. Yani kalpten içeri bir gönül vardır. Kalpten içeri. Bu kalp bir maddi kalptir. Bunda bir şey yok böyle. Bu kalp, ha koyunda da var, kişi de var bu kalp böylece. Bu değil böyle, insanlarda bu kalbin içinde, özünde bir gönül vardır, gönül duygusu vardır. İşte haki kalp odur böylece. O kalp uyanırsa, o kalp uyanırsa o zaman kişi işte uyanış başlar böyle. Uyanış başlar. Bir gencin biri hacı gitmeye kararmış Yürüyerek. Parası yokmuş. O zaman tabii de bela atla gidiliyor. Atı değirisi yok. Parası yok. Fakat aşık olmuş ama. Ha aşık gelmiş. Yürüyerek Kâbe'ye karar veriyor. Yakılmış oraya. Da, o o civardaymış. Yolda hep ağlayarak, Allah zik ederek, namaz kılarak öyle geliyor. Her şeyden korkmuş. muazzama gidiyor, gidiyor. bilen yap, oradan yapıyor. Birdenbire bunun kalp gözü açılıyor. Keşfil kulüp diyorlar buna. Keşfil kulüp. Kulüp kalbin çoğulu. Yani kalplerin kişi hale dönüşme denir böyle şey. Kim olsun olsun. Bir insan istesin istemesin. bilinç olsun olmasın eğer bir kişi ihlas ile, samiyet ile, bir kişi bütün gönlüyle Allah-u yönelebilse, kişi yoluyla çalışabilse, o kişi istemesin, istemesin, onun kalbi açıldır. Neye benzer bu? Her manevi makamın bir de maddi makamı vardır. Mesela dünyaya gelen bir çocuk, vakti geldi mi, emekler sonra yürür, sonra dişleri çıkar, konuşmaya başlar. O çocuk istin istemesin, olur bunlar böyle. vakti gelince. Maneviyat, o da böyledir. Yani bir insan iyisini istemesin, o kendi kendine olur böyle. Yeter ki kul, Allah-u Teala'ya ihlasla yönelebilsin kul, yönelebilsin, istemesin bir şey ama. Bu işte bu şekilde, bir işler böyle sağ böyle, genç, temiz genç Allah da kendini vermiş tavaf ederken bunda o makam oluşuyor keşfülük kulüven makam oluşuyor bunun kalp gözü açılıyor şimdi muhteremler kalp gözü deyince o kalpte başka bir gözüm var hayır yok muhteremler e, kalp kulağı da vardır kalp kulağı açıldı mı İnsan duymaya başlar. Neyi duyar? Biri Bursa'da, bir İstanbul'da onlar bile konuşuyorlar bunlar. Melekten konuştu duy duymaya başlar. Kalp kulağı. Ama kalpten ne göz var ne kulak var. Aynı bu melekler gibi böyle. Yani organ yok böyle. Göz organı yok böyle. Duyma anında kalp sır göz olur böyle. Görür. Şimdi bu maddi gözümüzden bir şubar çıkar. Duvara çarptı mı geri dönemizde bu şekilde böyle ama kalpten çıkan o male şuallara engel yok onlara o duvarda deler, mezarın altına girer, bulunduğu yerden Kabe'ye görebilir evvelse bu genç oturduğu yerden taraftan sonra bakıyor bir kişiye bakıyor karşıdan oturmuş kişi Kabe'ye bakarak başını eğmiş, hatta gözünü yummuş eline tesbihi Allah cikedi bir kişi. Karşıdan bakıyor, ne güzel insan maşallah belediye ya. Dış oturmuş, kabe yönelmiş, elle tesbih Allah cik ediyor. Yanına yaklaşınca tabi keşif kulüp olmuş şimdi, onun bir de kalbini keşfe ediyor Kalp açılıyor böyle. İçine o görüyor, manet olduğu gibi görüyor. Ah şimdi genç şaşı Allah Allah. Dışı başka, içi başka. İçinde o anda. Aklında evi, kalbinde evi. Çocuğunu ezemiş, torununu özemiş, bağını özemiş, şunu bunu özemiş. Kalbinde on o muhabbetleri var ama gözünü yummuş, kıbleye dönmüş, gözünü kapamış, dış çıkmış ama Allah Allah diyor ama. Fe Allah genç genç. Al fesbuhana Allah. Nasıl bir şey böyle be diyor böyle? Biraz sonra dışarı çıkıyor genç. Aparta tavine çıkıyor. Bak dışarıda bir esnaf, yiye satan bir esnaf bakıyor, esnafın başında büyük bir kalabalık, esnafın başında işte yiyecek şey sana esnaf verecek, bakıyor esnafa bakıyor, Allah Allah, ne kadar zor bunu işliyor diyor, i̇şte karşında ne kadar bunu zor be, müşteri hac zamanı tabi müşteri kalabalık, üst üste, sana şunu ver, bunu ver para, ver, para ver, para üstünü ver, para altını ver, şun hesaplar, meşaplar festivala genç acı işinin karşıdan Allah Allah diyor. Bu insan diyor bu durumda nasıl Mevla'yı bulabilir? Nasıl onun gönlü Allah'a yönelir bele diyor. O da gidiyor oraya bir şey almaya yakışıyor bakıyor. Allah Allah buza şaşırıyor şimdi. Esra'nın baştan kabloluk var. İlahi ediyor ama onun gönlü Allah diye yanıyormuş onu bakmata böyle. bir kalbe nazar diye bakayım keşf kalbiyle Allah diye kalbi yanıyor. İşte azı cemaatimiz allah Teala bizden kalbi istiyor, kalbi muhtemelenler. Kalbi istiyor Mevlam'a, kalbi. Aslında bize kalbi isteriz mesela. Şimdi bir insan bir arkadaşımla, ne istiyor ondan? Arkadaşım mesela, aman gel işte çay ısmaradım, ekmek yiyelim, şuraya gel, evimize gel, davet eder. Kişi bakıyor, canım diyor ama dilin ne diyor o be? Samimi değil, yani kalpten gelmiyor. O zaman biz ona önem vermiyor muhtemelenler. Ama biri öyle canlı söylüyor ki ona inanıyoruz ki samime kalben söylüyor onu severiz muhtemelen onu severiz bu şekilde böylece. İstimler i̇şte de kalpten içti muhtemelen. Kalpten içtiyor. Bu Allah yolunda tefekkür işte böyle. Yerlerin yüklerin yaratılması bu denge düzen kuralları böyle. Şu muazzam kâinat muhtemelen. zamanla galasinin haritasını çıkarmışlar galasinin haritasını çıkarmışlar bir de bakıyorlar ki bak insanın beyin yapısı hücreler neyse o da aynıymış aynı bak muhteremler ya insan böyle bir insan işte böyle. koca galasiydi böyle o kadar milyon yüzyıllar var orada böylece o galasinin neyse haritası insan beyin yapısıyla aynıymış böylece Demek ki bir kişi Allah'ın tefekküre mı insan azdini biliyor. İnsanın yokluğunu bile biliyor. Yani kişinin neyse orada bile biliyor işte böyle. İnsan ne diyor? Ben sıfırım diyor. Böyle. Neden? Yaratan o. Bizler topraklarda ölü atomlardır muhtemelen der. Kuru toprakta ölü haldedik böylece. Böyle hani bir önce bitkiye çevirdi. işte. Kana çevirdi, ana rahmin'e getirdi, orada mevlam bize terbiye etti, yetiştirdi, orada bizim Rab, rızkımızı verdi. Dünyaya geldik. Kim yaptı bunları? Kim yapıyor bunları? Kim oraya gücü yeter? Mevla kız veriyor, onu erkeğe değiştirin bakalım. Hadi. video sanlar var, şunlar var, teknoloji var, bilim var, var da var da var. E gidiyor efendim, acaba ne var benim karnımdaki? Ne var acaba? E kız. Ay ben erkek istiyordum. E, Çeyir bakalım onu. Var mı kış Yok mu teremler? Ya yok mu teremler? Onun için insan böyle tefekküre dalsa, insan kendi yapısında etana dalsa, ne çıkıyor sonuç? Allah birdir, yele şanü mülk onundur. O azamakla sahibi odur böyle Ne diyor bu Ne deniyor buna? Bari tevhid deniyor. Bari tevhid. Tevhid denizi. La sahile leha. Onun sahili yok ama. Sahili yok, kıyısı yok böyle. Tevhid denizi. Ama o deniz su değil. Ne De var o denizde? O denizde aşkullah var. Muhabbetullah var. O denizde feyizler var. Feyizler var böyle. İnsanı insanlı o denizde işte. İnsan o denize dalabilse tevhid denizi. Allah'ın varlığı birliğinde yaratan o, yapan o gece gününüzü yaratan Mevlam bütün mülk onun var. biz yöneten de Mevlam bir şey karışamıyoruz bir şey karışamıyoruz bir şey karışamıyoruz peki bu hale gelen kişi ne yapar şimdi buduma gelen kişi el-lezzineh işte bunlar. Bu şekilde kalbinin derinliklerinden gönlünden allah Teala'ya Teala yönelenler o benim Rabbim diyenler. Şu etabı tepeye gidip de ibet alanlar yezikrûnallâhe Allah-u Teala zikir ederler. Allah hatırlarlar. Onu zikrederler hep oraya oyun yönelirler böylece. Neden? Diğer şeylere boş hayal görürler böylece. Abdülkadir Giyerlani Hazretleri Muhteremler henüz daha çocuklu çağında çocuklu çağında sokağa çıkmış bir gün bakıyor arkadaşları oynuyorlar, yaşatı oynuyorlar. Abdülkadir gel bak oynayalım diyor çocuklar. Şöyle işi gitmiyor ama yani oynamak, gafil olmak çürük daha kendisi, ama gönlü gitmiyor, kalbi gitmiyor. Fakat arkadaş zorlu arkadaşlara, Abdülkadir gel be, oynayalım bir bak, şöyle yapam derken, böyle bir gidecek oluyor, bir ses duyuyor, gönü kalp gözü, kalp kulağına ses geliyor. Yea Abdülkadir, sen oyunun için yaratılmadın, Allah yönlendir. Eğer bir kişiye başı baş bırakılıyorsa, iyi değil muhtemene bakınız. Şimdi gerçek müminler, Allah dostları, Allah'a yönelenler, hak yolu arayanlar, bunlar biraz yoldan çıktı mı, hemen bunlara, şefkat tokatları hemen gelir bunlara, verecek. hemen, hem başlayan bir şey gelir, öbürü artık yoldan çıkmış, her kötü yapar, onun başına bir şey gelmez. Dedan götürenler kışın mesela bir kişinin kendi evladı kışın çamurda dışarı çıktı mı onu anne baba sahip çıkarlar. Yavrum aman bak üşürsün, üstün, üstün, üstün çamurlanır ya da yazın bak güneş çarpar, başına vurur onu bırakmazlar. Dinleyip kaçarsa kulak çekerler. Doğmadı bir katırla tamam. mı? Efendim işte bahşişlülük oluyor ya bahşişlülükler oynuyorlar onu oynasın sen gel bakayım buraya. Demek ki bir anne baba ne yapıyordu muhtemelen bak anne baba kendi evladına sahip çıkıyor böylece. onu icabında sözüyle, emirle, fermanla olmasa kulağına çekerek olmadığı tokatla onu hizaya getiriyor böylece. İşte allah teala'dan Teala'da öz has kullarını veren böyle başı bırakmak muhtemelen. Bir gerçek mümin biraz yamuk gitti mi, biraz yoldan çıktım mı? Hem başta bir şey gelir, cidden hem başta bir şey gelir böylece. Mele hizası için. İşte Allah Teala'nın güzel kulları, bu kulları yeze kuruğuna Allah'e Allah'tan garişaniyi zikir ederler, zikir ederler. Bu bir tabii düşünmeyle olur böyle, tefekküle olur dille olur, kalple olur e, istediği zikir çeşitleri vardır istediği mesela Allah Allah der. yalnız tabi yalnız dil ile zikir olursa eğer zikir kalbe gitmezse git tek parası olmaz bir de sen susamış ağzı kurumuş ağzına su aldı ama içmedi bu suyu, çalkayıp verdi. Evet o anda ağzının kuruluğu gider. Ağzı biraz rahatlar, ama içi yine su değ yanar, içi takmamak muhtemelenler. Bu için mutlaka zikirde kalpte beraber olacak. Dil, kalp. İkisi birleşti mi arteks uçları birleşti lamba yanar. Lamba yanar Ama tek uçta lamba yanmaz İspira'nın gelmesi gerekiyor. Allah zikrederken elden gelen tabi huzur. Allah sondaki hem mühim burada. Acele değil. Efendim işte şu kadar sayı yapmam da acele yapayım da sayı fazla olsun. Yok yok yok muhtemelen yok böyle şey. Öyle kişi var. Bir defa Allah der yer gök sarsılır. Öyle insan var böyle şey. Bir defa Allah diyeceği haber Ama öyle der ama işte biz bin defa deriz, kelime sarsılmayız muhtemelen. Kelime sarsılmayız. Bir gün bir yolcunun biri, bir camine geçiyormuş, caminin yanından. Tabi eski camiler, ahşap, alçak camiler, minarede ahşap, alçak, kısa minareymiş. Bakıyor o yolcu, hocayla müezzin, ezan okuyor, ezan okuyor, minarede. Şöyle yapıyor en Olmuyor, olmuyor diyor. Olmuyor, olmuyor belediye. Hoca biraz kızıyor, biraz da bakıyor durumuna. Tek boş bir insan değil bu belediye. Hoca ezanı bırakıyor, ya iniyor. diyor. Koşuyor peşinden. Ne olur arkadaşlar gel diyor. Ezanı sokağa bakayım diyor. Ben okuyamam, okuyacaksın belediye. İstiyor diyor. diyor. Çıkıyorum nareye, çivi dönüyor kübreye, çivi derin bir tefekküre dalıyor ben işte. E, bir bakınıyor. Ondan sonra birden başlıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Ancak O'dur büyük olan. Eşhedü en la ilahe illallah. Bunu deyince minare başlı salınmak derinde. Minare salınıyor bu şey böyle. Minare salınıyor hep böyle. Cezbe geliyor bu şekilde. Bu, bu şekilde böyle gayet böyle ahetti böyle duygusal böyle. Yanı yana böyle, ezan onu ki gerçekten bütün cemaetkini cemaetkini haberleş. Herkes bunu dinliyorlar, aşağı iniyor, Şöyle diyor. Ben de olmadı, ben de yapmadım diyor. Evet nasıl olmadı? Baksana minare sallandı, ve cezbe geldi ya. Ama ben de sallamadım, kimin sallamadı diyor otlar. Yani. İşte adı cemaatiniz. Bir şeyi eğer bilinçli yaparsak, mesela hanımlarımız için diyelim, gittiği yerde yine bir pasta türü görür, işte poğaça bir şey görür. Ne yapar? Hemen onun formülü alır, yazar. Şu kadar yumurta, şu kadar şu, şu kadar şu, şu kadar şu, kadar şu. Karışacak. İşte ateşi hafif olacak, hızlı olacak, şu olacak, bu olacak, olacak, olacak. Bu kadar kuralları var. Bu kadar kuralları var ben Bunlara uymadı mı? Olmuyor. Efendim benimki kabarmadı. Nasıl yaptın? İşte Şu eşit yapma bak. Olmadı. Bak. Değil Bak. Yani bir daha bundan bence. Yani bir poğaç yapmanın bile bu kadar kuralları kuralları var. Halbuki ne oluyor sonuçta? Kişi en güzel pastayı, poğaçayı rengine yapılmış böyle. Gösteriş her şeyi güzel. insan aldın şişini çıkartın mı? Ya Ben bunu uğraşmıştım uğraşmışım. Yani insan çiğnesin, yutmasın, çıkarsın, baksın ona, kişi onu tekrar ağzına Ben bunun için uğraşmışım. E bir pasta için bakıyor değil mi? Böyle. Bir parça için, bilmem ne için bu kadar uğraşıyor böyle. Şey. Hatta bir çay demlemede bile, aman demi güzel olmamış, bakıyoruz şeye, çay da böyle, ta o muy bun demi diyor şey. Ama ibadete gelince Allah kabul etsin. Oluyor mu alamıyoruz mu? Yapamıyoruz mu Yapamıyor bu şeyler böyle. Yapamıyoruz işte böyle. Yapamayacağız da tabii Ruslu açıdan içimiz sıkıntıda. da, rücuda iştiyor. Şimdi yazın bakırsın çiçekler bakırsın yazın. Eğer çiçekler saksıda ise bakırsın zavallı çiçek kurumuş solmaya başlamış. O çiçek bize yalvarıyor ne istiyor işte bize su su diyor bel birize. Su verdik mi? canlanıyor. E şimdi insan da ruhu, ne istiyor ruhda? O da ibadet ruhda böyle. Ruhun da gıdası var böyle şey. Ruh Allah diye yansın işte böyle. Ama gönülden de böyle. Gönülden dese öyle istiyor. İşte Mevlamız buyuruyor Allah'ın ulu sahibi olan kişiler Allah'tan zikrederler. Kıyamen ayakta oldukları halde de ayakta da yürürken de işine giderken de dikilip doğmuş beklerken de işi yapıyor ayakta Allah zik ederler. Neden? Gönülden geliyor. Gönülden geliyor bence. Yani bir memba bir menbah keşfedilmiş, memba kaynıyor bende. Kalpten geliyor. bence. Dilden gelirse inmiyor aşağı bak Kalpten gelecek sami olacak, kul mevlayı sevecek, kul mevlayı sevecek. Kul bilecek ki başka her şey yalan. Her şey boş. Her şey her şey. Kula mevda yeter. kum makamı gelecek. Ayakta kul artık elinde olmayı, Allah Allah'a cıkk Nereye baksın? İbet alır. Ve kuruden oturduğu halde de oturuyor, dinleniyor, işi oturarak iş yapıyor. Her neyse demek ki oturduğu zamanda. Boş konuşamaz. Öyle gafette olamaz böyle. Allah-u unutamaz. Ondan kapamaz böyle işi. O feyiz, o tevi dinize girdi ya, o aşka da aldı, Manevi fizlere daldı. Olan da Olar ruhu bir kıza cezbe aldı ruhu. Oların tadı feyize aldı. Artık onu dünya nimete tatmin edemez artık onu. Evet yer tabi. Ekmeğini yer ama. Fakat ibadet daha tatlı gelir kendisine. Oraya gelmiş bir kişi. Oturduğu yere yine allah Teala'yı zikir eder. Ve ala cunubihim celp yan demektir. Yanına yattığı zamanda yatan yatağın uzan zamanda, veya ev uzandı, dinleniyor kanepede. O haldeki yine allah Teala'yı zikir eder. Açıyoruz televizyonlar karşılanıyor. çekici kanallar, yatırımcıları bir şekilde. bak muhtemelenin. Neredeyim bak, nerelerdeyiz böyle? Ne kadar gaflete kopukuz yani böyle şey. kopukuz gafeten böyle şey. Mevla zikri bak onu. Yattığı yerde de, oturduğu yerde de, ayakta da, yürüdüğü halde de hep mevla zikri ediyorlar bunları böyle şey. E insan, bunlar peki bundan bir usanç gelmiyor bunlara, yani bir bıkını gelmiyor mu bunlara? Gelmiyor usancı acaba? Maneviyatın tadı tadıldı mı? O zaman usanç değil de onu bizim havayı solumamız gibi onların onları böylece. İnsan biraz tutsun bunu soluması havayı ne yapayım? insan sıkıntı sıkındır böyle. Paltı insan böylece. İnsan duramıyor böyle. Bakma yani ölçü bu hakkınız. Bu ölçü Eylülullah böylece. Bir kişi diyorlar nefesini tutsun, havayı solmasın, nefesini almasın, versin ne kadar sabredebiliyor, ne kadar durabiliyor. Patlı insan böylece. Hemen açıyor ağzını Hasan başlıyor. İşte o manevi zevki alanlar da onlar da Allah zikretmeden böyle duramıyorlar alanlar. Patlı onlar böylece. Ondan zevko feyiz alırlar böylece. Ve yetefekkerule Ya e bunlar Mevla biliyor. Tefekkür de yaparlar. Tefekkür de. ki halık semavati vel erdi göklerin yağışını yerin yağışında bunlar tefekkürde yaparlar Allah Teala gelişanio o güzel mevlamız öyle bir yaratmış ki mütrendler öyle yaratmış ki böylece her zerrede yani bırakalım güneşteki aydaki denge düzeni de çekim bırakalım da her zerrede bir denge düzenle bakınız. Mesela atom diye bir şey var. Aslında Yunanca kelime bu atom. Arapçada zerre. En küçük maddemektir. Şimdi atom mesela keşfedildi. Yarıldı. İçinde bir çekirdek var dediler. Bunda proton var nötron var dediler. Eta dolaştığında elektrona var dediler. Bakınız. Doğru muhterem bir şey. Bir atomun çekirdeğinde Kaç tane proton varsa o kadar elektron etrafında bak bak. bak dengeye bakmutlar. Atom sayısı vardır. Atom sayısı ona göre numaralı atom numaralı Bir, şey. bir atomda onun de kaç tane proton varsa o kadar da elektron etrafında dönen elektron var. Sayı bak eşit bak. Bak dengeye bakmışlar. Daha şey var bak bunda bak. Daha şeydi var. Bu protonda elektrik var. Artı elektrik var. Elektron da etan dönüyor. Eksi elektrik var. Neden? İkisi artı olsa iterler bak, iterler. Bu için mevlan bak birine artı veriyor. Elektron dön etrafında ona eksi yükte öyle onların şekil dağılmıyor, kaçmıyor onlar böyle kardeşim. bakın muhteremler. Yine ucunda belki Kaşmili atom var, yani o kadar küçük küçük küçük atomlar var diyeceğiz. edemeyiz, o kadar küçük. Ama o küçücük atomda bile, bak Allah Teala kurdu bir denge düzen kurdu var diyeceğiz. Onun da bir çekim var O da bir şeye bağlı bu şekilde diyeceğiz. Ona bağlı. E, çiçekler, bak meyveler, sebzeler nerede oluyor bunlar mutlulamlarda? Yani düşünelim bana. Allah aşkına kadar mutlulamlar? Kuru bir topra bakınız. Kup toprak. Bir şey vermiyor. Su istiyor. Su veriyoruz, çamur oluyor bakınız değil mi? Çamur oluyor böyle. O çamurdan ne çıkıyor çamurdan? Sebzeler, meyveler, tahullar. Mesela mevcutta karpuza bakıyoruz böyle işte. Kocaman karpuz. O çamurdan, topradan çıkmış bakınız böyle. Nasıl büyümüş, nasıl şekil almış. Onun bir de muhafaza bakın böyle ambalajı var. Eğer kabuzun kabuğu daha ince olsa ambalajı ezilir. Et gibi yanılmaz bak mutluluklarına Yumurtanın da ambalajı var, kabuğu var. O kalınsa olsa kırılmaz. Ceviz gibi vurursun keserle, çekişle, o zaman akar gider. Bak, bak Yani her şeyde her şeyde nereye baksak Allah'ın koyu bir denge düzen kuralı bu her şeyde var böyle bakınız. Yani yumurtanın kabuğunun dağınıklılığı, onun gücü, zayıflığı, ona göre denge kanuna göre yapım böylece. Karbuzu, bunu yapmış böyle. O karbuzu rengini veren kim muhtemelen? Kara toprak böylece. Ona tadı veren kim? Ona suyu veren kim bu şekilde böylece? İşte demek ki düşündüğümüz zaman nereye bakarsak bakalım, bir denge düzen kurulu var böylece. Dengi düzen kuralı var. Hatta öyle ki mesela su olmayan bir yerde bir çorak bir yerde bir bir su ne dol orada iklim değişiyor bakınız hatta barış yapılan yer iklimi değişiyor bakınız Allah'ın koyduğu denge bozuluyor bunlar iklimi değişiyor orada böylece onun koyduğu denge kuralları böylece Mesela bulut geliyor bazen kara bulut yağmur yağmıyor bakıyoruz kapkara yağmur bulutları yağmur yağmıyor neden yağmıyor acaba Şimdi yerde elektrik var. Eksi. Şey. Bulutların bağısında elektrik eksi. O artı oluyor bakın işte buluttan böyle. Hepsi aynı oluyor buluttan böyle. Şey. Şimdi o buluttaki elektrik. O da eksi ise ne yapıyor? Yer yani onu itiyor. Çekmiyor. Oraya yağmur yağmıyor böyle. Tamam hava karar oluyor, Bulut dönüyor. Her taraf kapra oluyor. Ama hava yağmıyor. Nasıl yağsın ki? O da eksi yüktü. Ya eksi elektrik böyle. Bir itiyorlar bu şekilde. Eğer o bulda artık diyetik varsa, heym onu çekiyor mu Çekiyor oraya, onu çekiyor, ya mı ya Yani adı cemaatimiz, yani Allah'ın bakın kudreti mesele, kudret azameti veremez benden. O her şey bir dengi düzen kurulu komün mevlean verecek. Her şeyde hiçbir şey rastlantı başvuruyor değil, diyor Aslında inkarcılık zor yani tik dur aslında böyle işte bu denge düzenle Efendim bu tesadüfen işte Peki o tesadüfen ama bütün kağıt bu şekilde şu insanlara bakalım bak bu kadar insan var bu kadar gelmiş geçmiş gelecek insan var ama hiçbiri birbirine benzemiyorlar ne kare karşı bir şey be karşıya benzeri gibi görünür ya yana koy o başka bu başka matem. Her insanın sesi başka, parmak izi başka böyle bir şey. E, nereye bakarsa ibadet var mutlaka. Rabbena, şimdi ey bizim Rabbimiz, ma halakte haza Ya Rabbi, sen bunları boş yaratmadın ya Rabbi. Abes, anlamsız, gereksiz, hiç ama hiçbir zerre yok eser yapmaktadırlar. Mesela karınca olmasın, neş kokar bir te taraf. Neş yukarı böyle şey. Aa birin farı ölür, bir şey ölür, bir başak bir şey ölür. Ne abi karıncalar üç şey başına ona tamamen temiz alakalı tahmin. E müzaverecem. Sübhaneke ya Rabbi seni tesbih ederiz tesbih. Bir de tesbih ta bu bilimiz şey, boncuk değil, tesbih. Allah-u Teala'yı tesbih etme. Yani, Sübhanallah anlamını taşıyan bir kelime kullanma. Fakat bunu anlamı da ne? Allahu u Teala Mevlamızı her türlü noksan sıfattan tenzih etme. Noksan sıfat. Yani görememe, bir şeyi dilememe, bir şeyi gücü etmeme Allah için bunlar haşa söz konusu, allah Teala Sübhan'dır işte. allah Teala her şeyi her an görüyor böyle. Onun için gizli yok. Nasıl gizli her şeyi yaratmış ya. Yerin altını o yaratmış. Biz o yaratmış derimler. Hatta Mevlam soruyor. Sebillah elahi alemi men halak Allah bilmez mi gizli şeyleri kim yarattı onu? Mevlam İşte Sübhaneke ya Rabbi sen her şeyi görürsün Ya Rabbi. Her şeyi bilirsin Ya Rabbi. Her şey gücün yeter Ya Rabbi. Fekina. Fekina. Bu da fe fayet takibiye Hemen anlamında. Kı koru muhafaza eyle. Na bize. Bakın tek kerimede üç şey bir yere gelir böyle. Fek. üç ayrı anlam ayrı. Fekina. Ya Rabbi ne olur bizdir hemen Ya Rabbi. Onlar azabından, bizleri koru ya Rabbi. Azabınlar aklına geliyor. Azabınlar, ateşin azabından, yani bizleri cehennem azabından, aman koru ya Rabbi. Allah'a zayıf sığınma. Bunu kim söylüyor? Bak Kim bunu söylüyor? U'l-elbob olanlar, yani kalbi açılmış, gönlü açılmış böyle keşiş açılmış böylece o tevhid deneyecek dalmış aşk muhabbete dalmış kendi mevlayı vermiş böylece ateşli işte zikir olmuş böylece Allah'a delmiş böyle her gibet şey alanlar bak bunlar bir ne yapıyor bunlar ne yapıyorlar Allah'tan korkuyorlar aman ya Rabbi aman ya Rabbi bizleri o cehennemin azabından aman koru ya Rabbi. Cihnem azabından bizi koru ya Rabbi diyorlar onlardı. Dememiz gerekiyor ki bizim tabi. Rabbena ey bizim Rabbimiz inneke muhakkak ya Rabbi, nare, bak, sen ya Rabbi men tudukhlin e, kimi o cennemi atarsa bak. Sen ya sen ya Rabbi kimi o cehenneme atarsan fakat onu tam orada aşağılamış olursun. Yani cehennem aşağılı bir yer böyle. Horlanma yeri böyle. Hem azap var. Azap bedense azap. Ateşli yanmak. Buharlar, gayyalar, zeku maaşları şunlar bunlar Bunlar bedensel azap, bir aşalalma. O da ruhsa azap, azap. Neden? Yani dünyada onurundan dolayı, kibren dolayı büyüklenenler, hele belirli makamlara, işlere gelenler böyle şey. Yetkisi gücü olanlar, haşa Allah tanımazlar Peygamber tanımazlar, Kuran tanımazlar şivan tanımazlar, Benim derler, benim derler. Hatta bazıları kalktılar, ilah Rabbiniz benim bir bile, bile. O o şey geldiler. İşte mevlam yürüyor. Bunlar cehennemde hem bedensel yönden azap görecekler. O yanma böyle. Yüzleri yanacak böyle. Dişler sırta böyle böyle. Karakim olacaklar böyle. Çılgın gibi olacaklar. Bir de aşağılanma, aşağılanma. O zabanla bunlara saldıracaklar böyle. Aşlanacaklar bunlar. Bu da nedir? ruhsal azap ruhsal azap böyle şey. bir de bunlarda ne olacak pişmanlık olacak pişmanlık yani imkanı varken o dünyada imkanını kullanamadı imkanını kullanamadı böyle şey. ah muazzam pişmanlık böyle şey. ah işte pişmanlık aldandı o dünyaya o makamı aldandı o rütbeye aldandı şey. o mal aldandı orada ebedi kalırım zannetti Unuttu mu öyle bir unuttu? İçine i̇şte muazzam pişmanlık çılgınlık içerisinde hem hüfsüz azap hem pişmanlık hem bezap. Minasir. Ve meydana biliyor zambi insan Allah'ın cesedinde o zâler için yardımcı yok meydana biliyor. Yardımcı yok bakınız. Onlara şefaat yok. O da şefaat yok. Sonra cehennemde, cehennemde kimse kimse yardım edemiyor. Dünyada Allah' korusun deprem oluyor mesela. Kişi ne yapıyor? Eğer kendini biraz kurtarabilmişse, eşine, çocuğuna yardım ediyor. Sonra çevresi yardım ediyor insan, yardım var? Hatta denize düşen bile bir kişiler, mesela bir gemi bassa bile, yine burada bir yardımcı olabiliyor. Efendim. Ama Allah'a korusun cehennemde bu olmayacak müddet. Olmayacak. Evet. Hatta ayet geliyor, diyecek ki bazı kişiler, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizi baştan çıkaran o büyükler vardı ya, onları bile göster Ya Rabbi'ye, onunla ayak altı onları Ya Rabbi'' diyecekler. Çünkü her şeyin bir önderleri var böyle. Yani inkarcılığın önderleri var böyle. İdeolojisi atmış, şunlar görüş atmış, şunlar bunlar yapmış, din karşıtı o çalışmış, şey yapmış, etrafına bir şey toplamış, onlar dünyada bağlılar. Bir bağıtıkça koşturuyorlar. Ama ne yapayım? Ceneme girince Ya Rabbi arayacak onu. Ya Rabbi onu göster. Onu herhalde çiğneyim onu Ya Rabbi'yecek bu şekilde böyle. Hıncından. Rabbena. Ne yani mevlam buyuruyor? Bunu artışıın dua bölme geçişinin burada. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, bizi yaratan Rabbimiz, bizi yönet yönlendir Rabbimiz. İnna simna diyen, İnna bizler işittik münadi bir çağrı, daveten çağırdık. Yani imanı iman davet ediyor, iman davet ediyor. Kim bu? Tabi ki peygamberimiz. Sonra sahabeler, tabiin. Eğer ki kadar bir gele gele böyle, biz İslam'a çağırınlar diyor mu Hak çağırınlar. En amini birabüküm, en şunu bir çağırırlar ki Rabbinizima ediniz. O Rabbiniz birdir. Allah birdir. Mülk onundur Her bir zerrede, her bir kürede, her damlada onun kul azameti var. Fe <gülüyor> amenna. Biz iman ettik ya Rabbi. Elime etekleri aldı yerimdi. Etikallallah. Biz iramla iman ettik. Rabbena şunu dua ederiz burada. Rabbena ey bizim Rabbimiz. Gaffir lena zünubena. Gaffir lena zünubena. ama ya Rabbi bizim günahlarımızı affe ya Rabbi. Zunub zemin çoğulu. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi, affeyle. Muhteremler, bir kişi gafletteyken, günahlarını göremez. O kişi Allah'tan gafletteyse, o kişi kendine gafildir. O kişi kendinin sonucunu düşünemez. Akıbetini düşemez kişiye. O kişi katı gafletedir. Bu kişiler, günahlarını göremezler böyle bir cumadan cumaya camiye gider işte orada bir kum varaya bir şeye bir kasaya bir, tupağı, bir, bir milyon para atar bir fakire biraz bir şey verir ona göre o Allah kabul etsin, tamam o sakibi geçti o ona göre böyle şey yani, halbuki bakınız Allah'ın gerçek kulları Allah dostları o Allah-u Teala'yı bilenler Allah bilenler, o Mevla ne azaman sahibi, ne kudret sahibi Mevlamız böylece, mülk onun muhtemelen var. Yerlik yani arşifel onun böylece, böylece, onun bir emrine bakıyor herşey, kün feyükün bak, kün feyükün. O dilediği anda, ol dedi mi? Olur öyle Kıyamet kopar, yeni deniz düzene kurulur, mahşeye kurulur böylece. Bütün mülk onun, kim karışabiliyor? Kimin bir zere kadar hissi var şu kainatı muhteşemde? Bırakam kainatı, şu bedene kim karışabiliyor? Hücreleri kim düzüyor? Organları kim yerleştiriyor? Bir de organlar, sistem var mesela bak. Solun sistem burundan başlıyor. Gırtak var, solun süsünde bunlar var böylece gidiyor bunlar böylece. E bunu yapan kim muhteşemlerde? İnsan kendine karışamıyor böylece. Gölgürlüğü korkuyoruz, yıldımdan korkuyoruz böylece. Hava soğukuna geliyor. Korkuyoruz. Yağıştan korkuyoruz. Deprem oluyor. Korkuyoruz. Kim yapıyor bunları? Yapan kim bunları? bak? İşte uyanan kişiler Allah bilenler böyle. Gönülleri uyananlar Allah ürenler. Bunlar Allah'ın büyüktüğünü bildiği ölçüde kendilerinin azini biliyorlar. Kul azı muttakta. Azı muttakul böyle şey. Evelim yaparım. Ne yaparsın be? Ne yaparsın be? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Elindeki sinistemin beynindeki bir merkeze bağlı. Orada bir hücreye bağlı, hücreye bağlı. Onu idare ediyor. O da kime bağlı ya? O da kime bağlı? Bana Mevlam durur dedi mi? Merkez duruyor. El kaldı, boş bak. Hadi. Bana bakalım bakalım. Bana hani benim diyenler. Ya Rüşid Hazretleri, Hazan Rüşid Abbaslerin en büyük hükümdarıydı böyle. Para döneminde. Gurbette öldü böyle. Sefe giderken böyle. Gurbette hastalandı. Ağır hastalığı anladı. Açtı gözünü. Şu ayeti okudu? Hele ki anne sultaniye Hele ki sultaniye Artı saltanatım helak oldu. Bitti gitti. Ya. Yok artı saltanatım artık böyle. Benim dilim şu. İktidardayken o döneminde dünyanın süper gücünün de başkanı. Yani dünya avucunda o anda böyle. Öyle bir şeyde. Öyle makam mevkide. Ama artık öleceğini anladı. Artık dili pelteleşti. El ayağa hareket edemiyor. Solunum zorlaştı. Öleceğini fark etti. Açtı gözünü. Hele ki anne sultaniye saltanatın bitti git O benim değilmiş o. Bu arada emanetçiymiş dedi. O zaman da. işte Uyanan kişi ne yapıyor? Dünyada daha önce uyanan kişi tabi. insan günahlarını görmeye başlıyor. Nedir günah muhteremler? Onu bilebilsek. Onu bilebilsek bilsek Nedir günah? Allah'a karşı isyan, suç. Allah'a karşı inşallah. Yani gerçekten yani korkunç bir cürüm. Korkunç bir cürüm ama E ben işte küçük günah mı? Büyük günah mı? Çok büyük günah mı? Bırak sen onları bunlara be. Sen bırak onları bunlara be sen kalk bir üst rütbedekine, bir ufak sözlere bakalım. Bir makama giderken, üst makama giderken, hele şeye bakken, bir tertip bakan bakalım bakalım böyle, edebini alma bakalım. Ya muhteremler böyle şey. Ne demek mi? Allah direşanı Rabbül Alem bakınır. Rabbül Alem böyle şey. Büyük onun böyle. Meleti Allah titriyor, melekti Allah titriyor böyle şey. O büyük Allah'a karşı, haşa saygısızlık, edepsizlik böyle, isyan etmek, bu işi ne yapıyor demek ki? Kişi uyanınca kişi uyanınca Allah şey aklına geliyor Ya Rabbi, ah Ya Rabbi ben ne yapmışım Ya Rabbi? Sen emretmiştin namaz kıl diye ben kılmamışım Ya Rabbi. Harama bakmışım, yalan söylemişim şu, şunu, bunu yapmışım. Günah kereme başlıyor. Ne yapıyorsun burada? Aman Ya Rabbi günahlarımızı afet, bağışla Ya Rabbi. Ve kefir anla seyyiatına Ve kefir anla seyyiatına seyyye kötülüklerimiz böyle. Kötü işlerimizi de o anda ört gizle ya Rabbi. Biri, demek ki zünü bana buradaki yapamadığımız noksanlarımız. Yani tam yaşayamadık, tam yapamadık, namaz kıldırsa tam kılamadık. Allah zirk edemedi tam ona layıklılık edemedik öbürü de siyahatımızla ört gizle ya yaptığımız kötülüklerde sen gizle ya Rabbi. onlara maaş gizle vurma ya Rabbi ve teveffena meal ebrar e meylan sonra bizleri ya Rabbi beraber öldür ya Rabbi ebrar ebrar birin çoğulu bir demek tekbadan daha üstün. Allah yürülmüş böyle. Allah bağlamış. Allah ödeye yanmış. Ya bizi vefat ettirirken de ölüm haldeyken de onların gibi ölmeyi nasip ya Yarabbi. bak. Onların gibi nasip böyle Yarabbi. İşte o anda o halde ölmek kişinin büyük bayramı muhtememdir. Bayramı böylece. Yani son anda o halde ölmek böylece. Bir rüyasından görmüş İmr-ı Rabbler kendisi zamanın e, ne derdi onlara şey değil daha üstü bir şey vardı ama unuttum bu işin gelmiyor öyle zamanki büyük evri olan onu bir rüyastan görmüş mübarek zat yatmış yatağında onu bir görüyor yatmış yatağında böyle dikkatini bir noktaya dikmiş öylece sanki bir beklemede böyle heyecanını beklemedi o kişi buna soruyor ya imam ne oldu sana ne bir durumdasın korkuyorum acaba nasıl öleceğimi bilemiyorum diyor nasıl öleceğimi bilemiyorum diyor bilemiyorum diyor korkudayken ona müjde geliyor ey yumanı kulum bana dön sen razıyım diye işte bir insana son nefesinde ki Mevlam nasıl cümle inşallah muhteremler böylece o müjdeyi alarak ölmek. Yani Mevlam buyuracak ki kulum bana dön radıyeten merdiye. Yani bu müjdeyi almak. Mevlam buyuracak. Irci'i ila Rab. Irci'i kulum dön gel. Bak bu olacak. İrçiyi, babur ayin çekiliyor burada muhtemelen. Yani çok inceyken ayet-i kerimede de tabii gelmiyor fazla şimdi. İrçiy dön. İrçiyi kulun bana der bak. Bu bir o ya var ayin çeken, bütün iş bundan beri. İrçiyi kulun dön bana gel bak. Salonda beriçi. Ölüm yatağında ecene bekliyor, korkuda onda. Veyhan buyuruyor ki kulum bana gel kulum bana gel sen benden razısın ben sen razıyım kulum gel bana kulum o anda o kişiye o kula makamı mevkiyi gösterilecek cennetteki makamı görecek bana işte bakacak açıyor tabi şey kalmıyor böyle engel kalmıyor tavan çatı kalmıyor engel kalıyor kul bakacak ki cennetteki makamını görecek. Gözlerin görmediği böyle. Kulakların duymadığı kulun hayal edemeyeceği güzellikler güzelliğin ötesinde çarşıl başka bir alem, başka bir şey kul oraya bakacak ki orada melekler onun işini düzüyorlar böyle. Kulun için koşuyorlar. Kul oraya bakarken ne yapacak ama muhtelamına bakınız? Orada utanacak kulağım o bakımda. O anda kul utanacak, utanacak utanacak kula böyle bir şey. Ne utanacak? Ya Rabbi! Ya Rabbi! Sana kulluk edememişim bakınız. Ne kadar kul evliyatı olsun, hangi makamda gelirse geçsin, Allah'ın o büyük nimeti karşısında kul utanacak. Utanacak böyle kul böyle. Ya Rabbi! Rabbim seni bilememişim ben. Sana kulluk edememişim ya Rabbi! Utanacak. Ama oraya bakarken ağızlığa canını alacak. Hiç önümün farkı varmayacak. Bir Neden? O Allah'tan razı. Allah'ından razı. azar kim? Zebani kim oluyor muhtemelen? Kim oluyor böylece? Kabirli ki melek kim oluyor ona? Kim ona karışabiliyor muhtemelen? Ona kim karışabiliyor bu şekilde? İştahlı cemaatim. İnşallah Rabbim nasip etsin cümleden inşallah böyle. Uyanmayı muhtemelen. Bir iştahlı nasip etsin inşallah. İllahtana Fatiha.